Kardeşlerim, muazzez müminler, bir davanız olsa, haklı bir davanız, onu müdafaa edebilmek için mahkemede sizi savunacak bir avukat ararsınız. Alanında uzman, mutassız, etkili, yetkili bir avukat bulunca rahatlarsınız beni mahkemede falan savunacak dersiniz. Dünyadaki bir dava, savunacak, kazanacak ya da kaybedeceksiniz. Hayatınızda belki sadece bir şeyler değişecek. Fakat bir dava var. Onun bir tarafında Hz. Adem, Musa, İsa, Muhammed Aleyhisselam var. Diğer tarafında şeytan var o davaya hükmedecek ise Allah Azze ve Celle. İnnallâhe yudâfi'u anillezîne amenu. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, sizin Karunlarla, Firavunlarla, Nemrutlarla olan bu savaşınızda, bu davanızda Allah Azze ve Celle sizin hakkınızı, hukukunuzu müdafaa edecek. Avukata güveniyorsun, ona itimat ediyorsun Kur'an'a Hakim'in sahibi buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlerin, bütün varlığıyla Allah'a teslim olanların Hama'da, Hımıs'ta, Halep'te, Şam'da, Bağdat'ta, Kahire'de Doğu Türkistan'daki ey kadınlar, çocuklar, yetimler mazlumlar, mustazaflar yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle sizin tağutlarla olan bu cihadınıza müdahale edeceğini bildiriyor Allah buyuruyor ki ey ehli iman ey mazlumlar ''Ey mustazaflar ben sizden yana tarafım.'' buyuruyor. Peki o zaman, ''Fes takim kema umirte.'' Allah senden yana taraf. Bu davayı kazanabilmek için, şunlara dikkat etmen gerekiyor. ''Fes takim kema umirte.'' Allah kitabında sana nasıl emrettiyse öyle mustakim olacaksın. Sağa sola, öteki nizamlara... İdeolojilere sapmayacaksın Müslüman delikanlı Gözüne sahip çıkacaksın Hazreti Cüleybi gibi iffetini kuşanacaksın Ey İslam'ın kızı Peygamber Aleyhisselam'ın yetiştirdiği kadın öğrenciler Onlara bakacaksın <fessakim kema umirte> Muharebe alanında Bir tanesi yavrusunu arıyordu Yüzünde peçe var Onu açmıyor Diyorlar ki bu nasıl kadın evladını kaybetti o halde bile metanetini koruyor. Onların bu ifadesini duyunca in uruza ibni felen uruza hayai. Evladımı kaybettim diye erkeklerin önünde dizimi yüzümü döverek, sesimi yükselterek hayamı edebimi de kaybedemem ya dedi. Fes sakin umirte. Kur'an-ı Hakimin sahibi nasıl emrettiyse onlar istikamet hallerine sadakat gösterdiler. Sokakları görüyorsunuz, sokaklardaki halleri görüyorsunuz. Haberlerde, ekranlarda duyuyorsunuz. Kalkıyorlar Moskova'dan. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam haber vermişti. Göreceksiniz, o koyun bekleyen, deve bekleyen çobanlar, gökdelenler dikecekler o gökdelenlerde Moskova'dan getirdikleri fahişelere, bir gecede milyonlarca, on binlerce dolar veren katilleri göreceksiniz. Allah'ın yoluna ihanet edenleri göreceksiniz. Sokakları göreceksiniz. Eğer Cüleybip gibi iffetinize, imanınıza sahip olursanız, فَسَّقِمْ كَمَاُمِرْتَ Allah'ın emrettiği gibi istikamet yolunda mustakim adımlarla yürüyeceksin. İkinci olarak, وَلَا terkenu اِلَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ Zalimlere, tağutlara meyletmeyeceksin. Yine duyuyorsun, diyorlar ki, falanlar ilan ettiler. Hayvan hakkını koruma günü dediler. Bunlar atom bombasını yaptılar. Bunlar... Petrolü insanın kanından daha değerli görürler. Onun için Suriye'de, onun için Irak'ta bu savaş oyunlarını oynarlar. Bu adamların insan hakkına, hayvan hakkına dair söylediği yalanlarına kanma. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا لَّذ۪ينَ ظَلَمُوا kumunlar. Peygamber aleyhisselama, onun yoluna dön, onun yolundan taviz verme. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ gündüzün iki tarafında gecenin gündüze olan yakın kısmında Allah'ın huzurunda dur. Allahu ekber de. Ya Rabbi, etrafımı kuşattılar. Nemrud'un adamları tarafından kuşatıldım. Yalnız kalışımı, şu halimi, mazlumu yetimi ya Rabbi, sana arz ediyorum. Allah Teala'nın huzurunda namazı bir kurtuluş, namazı bir diriliş yolu kabul ederek çık. Namazla çareyi ara. Wasbir feinnallaha la yudiiu ajra muhsinin ve bütün bunlardan sonra günaha girmeme noktasında ibadete devam noktasında belalara karşı direnme noktasında sabret usanma yıkılma fela mukezibin Allah'ın ayetlerini yalanlayanların önünde diz çökme onlara teslim olma wasbir sabret Dayan Eyüp Aleyhisselam'a bak. Ateşe atılan İbrahim'e bak. Yalnız başına yürüyen Musa'ya bak. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a bak. Fe inna Allah la yudî'u ecre'l muhsinin. Allah, muhsin olanların ecrini, amelini, cihadını zayi etmeyecek. Senin hakkını Allah müdafaa ediyor. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِوا عَنِ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا O batının yargıçları senin hakkını çiğneyebilirler mi? Allah seni müdafaa edecek. Ama şartları var, önce istikamet, sonra namaz, sonra zalimlere meyletmeyeceksin ve sabredeceksin. Diyeceksin ki, Allah muhsin olanların amelini zayi etmeyecek, iman ediyorsan Allah seni koruyacak. Fakat nasıl bir iman? Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Hakim'de Yahudilere, Hristiyanlara, onlar Müslüman olduklarını iddia etmelerine rağmen kafir diyor. Ahirete inanıyorlar. Ahirete iman ediyorlar. Fakat buna rağmen Allah Azze ve Celle onlara kafir diyor. O halde kim bu müminler? Allah'ın hakkını, hukukunu müdafaa edeceği müminler. Kardeşlerim hadiseyi şöyle düşünün. Doktora gittiniz. Doktor dedi ki sigara içiyorsunuz. Müslüman içmez de yani haram olduğundan dolayı yapmaz. Yapıyorsa tövbe eder. Gitti doktora. Dedi ki, kanser oluyorsun. Daha bundan sonra içme. Terk eder. Doktorun ifadelerine itimat eder. Ya da doktora gitti, kanser başladı dedi. Kemoterapi uygulanacak. Acı ilaçları, ağır ilaçları alacak. Belki bedeni ona tahammül etmeyecek. Ama doktorun kanaati görüşü bu istikamette diye... Onu kabul edecek tedaviye başlayacak O tedaviden netice alacak ya da almayacak Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'ye geldiler Mekke toplumuna baktılar Peygamber olarak gönderildiler Kızına, en yakınlarına buyurdular ki La ugni anki minallahi şey'a Kızım Fatıma, Allah'a onun kitabına, onun emirlerine iman edeceksin. Yasaklarından uzak duracaksın. Kızım Fatıma, dünyalık adına benden iste. ''Onları sana vereyim ama yarın kıyamet günü eğer bu reçeteyi uygulamasan, Kur'an'ın reçetesini hayatına tatbik etmezsen, ''Lâ uğni anki minallâhi şey'a'' ''Baban Muhammed bile yarın kıyamet günü seni Allah'ın narından kurtaramaz kızım Fatıma'' buyurdular. Hayata baktılar. Kadınları köle pazarlarında satıyorlardı. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı İnsanın hakkı hukuku kalmamış çiğniyorlardı Köle alıyorlardı, yapıyorlardı, satıyorlardı İffet kalmamıştı, evlerde kapılar yoktu Giriyorlardı, kadın erkek Mahremiyet bütünüyle çiğnenmişti öyle bir toplum Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu toplum kanser oldu buyurdu. Allah benimle size bu reçeteyi Hazreti Kur'anı gönderdi. Bu reçeteyi evinize, bu reçeteyi sokağınıza, cemiyetinize uygular mısınız? Fadenu bi harbi min Allahi ve Rasuli. Faizi alanlar verenler Allah'la savaşıyorlar Vazgeçer misiniz? İçkiyi bırakır mısınız? Kumarı bırakır mısınız? Onlar koştular İnteheyna yarabbi dediler İçkiyi bıraktık Faizi bıraktık Kadınlar sokakta yürürken örtü ayetini duydular Oldukları yerde örtündüler, kapandılar Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an reçetesini onlara arz etti Onlar tereddüt etmeden Semina ve atana dediler İşittik ki ya Rabbi itaat ediyoruz Allah'ım dediler İman ettiler Peygamber aleyhissalatu vesselam Onlara neyi verdiyse hemen tatbik ettiler. Bir doktor hastaya reçete verir. Belki kurtulacak, belki kurtulmayacak. Ama o reçeteyi ne kadar acı ağır olsa da uygular, Kur'an'a hakimin reçetesini bir toplum uygularsa, hayatına tatbik ederse kesin kurtulacak. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Arap toplumunu kurtardılar. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, radıyallahu anhum ashabı kurtardılar. O halde ey ehli iman, اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ Eğer sahabe gibi iman ederse, Allah Azze ve Celle, dünya mahkemelerinde de, Ahiret mahkemelerinde de bizim hakkımızı, hukukumuzu müdafa edecek. Hem sahabe gibi inanacak, hem peygamberler gibi Allah'a tevekkül edecek. Kullen Yusii bena illa ma ketba Zalimler, kafirler, Roma'nın çocukları Allahu Ekber'i yasaklasalar Müslümanların üzerlerine semadan, yerden ölüm kutsalar kurşun yağdırsalar da İbrahimler, Müslümanlar diyecekler ki Allah ne yazdıysa olacak Yer ve göklerin sahibinin mahkemesine bizi iman ettik Ona bütün varlığımızla tevekkül ettik Allah ne buyurduysa sonunda O'nun hükümleri, O'nun kararları tatbik edilecek Eğer böyle bir imana, böyle bir tevekkül anlayışına sahip olursak Hz. İbrahim gibi Uffillekum velima te'abudune min dunillah Size de ilahlarınıza da yuh olsun Yalnız başınasınız Odun topluyorlar, sizi ateşin içine atacaklar, yakacaklar İbrahim'siniz, aileniz en yakınlarınız da karşınızda Ama Allah var, ona itimat ediyorsunuz, ona tevekkül ediyorsunuz Biliyorsunuz ki yer ve göklerin sahibi de, ateşin sahibi maliki de Allah Azze ve Celle'dir feqiduni summa la tunzirum inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum hazati hud ali selam kuşatmışlardı onu tehdit ediyorlardı yalnızdı peygamber fekiduni buyurdu ne kadar gücünüz varsa ne kadar adamınız varsa toplanın karşımda durun bana tuzaklar kurun bir tuzaktan Allah beni kurtarırsa yeni tuzak kurun thumme <fekiduni> la bana mühlet vermeyin bir ateşten diğerine beni atın bir Amerika vursun bir Rusya vursun sonra hepiniz toparlanırsınız hep beraber gelin Hamaya gelin Hımıs'a gelin Türkiye'nin üzerine gelin Fekiduni thummelatundirun Bize mühlet vermeyin Gezi'de de eşkıyalarla çıkın. 15'ten muzda gelin. Sonra gelin. İnni tevekkeltu alallahi Rabbi ve Rabbikum. Ben de Hud olarak sizin ve benim Rabbim olan Allah azze ve celle'ye tevekkül ediyorum. İnni tevekkeltu alallahi Rabbi ve Rabbikum. Onun müsaadesi olmadan yaprak düşmez. Hüküm onundur. İnna Allaha yudafihu anillediina menu. Eğer Sahabe gibi Kur'an'a hakim reçetesini hayatımıza tatbik edersek Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: Hudu kurtardım, İbrahim'i, Musa'yı müdafa ettiğim gibi sizin de hakkınızı, hukukunuzu müdafa ederim. Allah'ın mahkemesinde zalimlerle mazlumlar bir olur mu? La yestevi minkum men enfaka min kablil fetih ve katel Fetihten önce cihad edenler, fetihten önce infak edenlerle, fetihten sonra infak edenler Allah'ın mahkemesinde bir olmaz buyuruyor. <gülüyor> La yasbi alqa'idun min almu'minin, gair ul alzarr ve almujahidun. Walmujahidun fi sabilillahi bi amwalihim Evinde oturanlarla, mallarıyla, canlarıyla, Allah yolunda cihad edenler Allah'ın mahkemesinde bir olmaz. Em hasib allediine ister usiyat en nejalehum ve salihat. Günaha batanlar, o katiller, zalimler, onlarla iman edip ameli salih işleyenler, Allah'ın mahkemesinde bir olmaz buyuruyor. Kardeşlerim, o mahkeme kurulacak. Eğer biz Kur'an'a dönersek, Peygamber aleyhissalatu vesselamın yoluna dönersek, Allah azze ve celle, şu ümmetin hakkını, hukukunu yeniden müdafaa edecek. Efendimiz aleyhisselam, Asabıyla tam 21 yıl mücadele ettiler. 21 yıl sonra Allah Mekke'nin kapılarını onlara açtı. 21 yıllık bir cihadın sonrasında. Peki neden 21 yıl? Münafıklarla Müslümanlar birbirinden ayrılsın. Müslümanlar Allah'ın yardımına nail olunca Ellediine inmekenhum fil ardı akamu salate ve atu zaka. Onlar yeryüzünde iktidarı ele geçirince namaz kılarlar. Zekat verirler, sebiller, çeşmeler onları inşa ederler. İyiyi emrederler, münkerin kötünün karşısında dururlar. Eğer Müslümanlar, münafıklar birbirinden ayrılmazsa yarın Allah müminleri iktidar verince o iktidarın içine münafıklar karışır. Namazın içine ruhuna fesat karışır. Zekat vermezler. İyi emretmez, kötüye engel olmazlar. Onun için bu mücadele uzun sürer. Kafirler, Ebu Lehebler, münafıklar, İbni Übeyler bu yolda Ebu Bekirlerden, Ömerlerden münafıklar ayrısın diye uzun bir mücadelenin sonrasında Allah Peygamber aleyhissalatu vesselama Mekke'nin fethini nasip eyledi. Yol belli kardeşlerim. Allah'a tam bir bağlılık, tevekkül hali, istikamet hali, namaz azımız olacak. Sabırla müminler cihada, mücadeleye devam edecekler ve sonra yeryüzünde mahkemeler kurulacak. Hani çocuklar görüyorsunuz Suriye'de, Irak'ta Mısır'da çocuklar görüyorsunuz. Babasını Kaybeden Annesini Kaybeden Çocuklar Tebeşirle Yeryüzüne Annelerinin Resimlerini Suretlerini Çiziyorlar Kış Günlerinde Annesinin Resminin Şeklinin Suretinin Üzerine Sanki Annesinin Kucağı Orada Annesinin Kucağına Yatan Babasının Mezarına Gidip Babasının Mezarı Üzerine Yatan Çocuklar Sizi Sizin Hakkınızı Sizin Davanızı Lahayde Batının katil yargıçları değil Eğer bu ümmet namazla Allah'a yönelirse Sabırla Allah'a yönelirse Sizin hakkınızı, hukukunuzu Allah yeryüzüne Yavuzları, Fatihleri, Selahaddinleri gönderecek Yeryüzünde yeniden İslam mahkemeleri kurulacak Roma'nın çocuklarına hesap sorulacak اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ hakimin. Ey çocuklar, eğer biz istikamet haliyle Allah'a yönelemezsek, Peygamber Aleyhisselatu vesselamın ashabı gibi Kur'an'a hakim reçetesini hayatımıza tatbik etmezsek yine sizin davanız yeryüzünde kalmayacak. Aleyhissallahu <Sessizlik> bi hakimin, hakimleri hakimi olan Allah azze ve celle mahşer günü sizin hesabınızı soracak. Kardeşlerim. Yol bellidir. Eğer istikametimizde problem varsa, cihadımızda problem varsa, kafirlerle olan adavetimizde problem varsa, Allah'a yönelmemizde problem varsa, yeryüzünde işlenen bütün zulümlerden bizler de mesulüz. O halde kurtuluş için yol belli, çare belli. Eğer yönelirsek, Unutmayın, her ne kadar etrafımız bir ateş çemberi olsa da Musa'nın, İbrahim'in, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın, Hamza'ların, Musab'ların, Enes bin Ladır'ların, Ebu Cehillere, Firavunlara, Nemrutlara karşı hakkını, hukukunu koruyan Allah Azze ve Celle sizin de hakkınızı koruyacak اَلَّذ۪ينَ اِمْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ Evet, bu zorlukların içerisinde münafıklar sizden ayrılacak, zalimler sizden ayrılacak. Çünkü siz, yarın iktidarı ele aldığınız zaman Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri olarak Yavuz gibi, Fatih gibi dünyaya hakim olduğunuzda batıya emirler göndereceksiniz. ''Emri bir maruftan vazgeçmeyeceksiniz, peygambere hakaret edemezsin, ey Roma'nın çocukları diyeceksin, buraya döneceksin, Yavuz gibi haber göndereceksin, ey İran'da mecusiler diyeceksin, Ebu Bekir'e, Ömer'e, Ayşe'ye söversen, İstanbul'dan çaldırana, İran'a işte geliyorum, ordumla sahabenin hesabını sormaya geliyorum diyeceksin.'' Alâdin imkânla hûn fil arzî, <gülüyor> aqamûl salât ve aqatûl zaka, ve amarû bil ma'roof ve ateştesin, demiri ateşe koyarlar, cüruflar ayırırsın diye. Ey Müslümanlar, Hazreti Muhammed aleyhisselamın gençliği Osmanlıdan sonra. ''Bir ateşin içindeyiz, tam bir asırdır demir yanıyor, demir alev alev olmuş, şimdi o demire Hazreti Kur'an şekil verecek.'' O demire Hazreti Muhammed şekil verecek. O demirle Sultan Fatih Konstantin'in surlarına nasıl vurduysa sen de Roma'ya vuracaksın. Londra'ya vuracaksın. New York'a vuracaksın Allah'ın inayetiyle. Ellediğine inmekenahum fil ardi. Akamussalata vetu'zaka. O halde bir yoldasın. Yürüyorsun. İslam'ın emirlerinden, Hz. Kur'an'ın talimatlarından, Peygamber Aleyhisselam'ın buyruklarından taviz verme! Ey Suriyeli yavru sen, sabırla cihadına devam et! اِنَّ اللّٰهَ يُدَعْفِوَ عَنِ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا Ehli imanın davasını Allah müdafaa edecek! Onların hakkını Allah müdafaa edecek! Yavuzlar gelecek, mahkemeler kurulacak! Roman Deoje'nin çocukları, Safeviler, onlar hesap verecekler.